Ana şadvan la ilahe illallah Muhammed'en abduhu ve Değerli kardeşlerim, bu haftaki sohbetimizin mevzusu mutlu ve huzurlu bir hayat için gerekli olan manevi şartlar. Daha önce hocalarımızdan birisi buna benzer bir sohbet yapmıştı. Şöyle bir giriş yapmıştı. Bu giriş benim çok hoşuma gittiği için birkaç kere tekrarladım dünyada insanların yaratılış gayesi Allah'a kulluk Allah'a kulluğu bırakıp mutlu olmanın yollarını arayan insanlar dünya bilim adamları şöyle bir araştırma yapmışlar bir insanın dünyada mutlu olabilmesi için üç tane şart üç tane amel gerekiyor demişler bunlardan birisi sağlık ikincisi mal varlığı üçüncüsü boş zaman sağlık boş zaman varlık sonra şöyle bir şer koymuşlar diyorlar ki 0-7 yaşından 20 yaşına kadar kişide boş zaman var sağlığı iyi fakat dünya yönüyle para yönüyle birine bağımlı yani e, maddi özgürlüğü yok bundan dolayı 2 artı bir eksi boş zamanı var sağlığı iyi daha genç ama eksik olan şey parası eksik istediklerini yapamıyor 20 yaşından 45-50 yaşına kadar kişilerde e, sağlık var daha genç parası var çalışıyor fakat bunun da boş zamanı yok yani tam iş yapma zamanı bunun da boş zamanı yok yani üçlü üç tane gerekli olan şarttan bunda da biri yok. 45 ile 70 yaş arası emekli oldu boş zamanı var. Parası var ama sağlığı bozuldu. Yani üç şartı bir araya toparlayıp getiremiyorsun. Dolayısıyla dolaylı olarak dünyada mutlu insan çok fazla yok diyorlar. Şimdi İslam'da buna baktığımızda bu soruya cevap aradığımızda Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresi 57. ayette diyor ki Rabbinizden size bir öğüt, göğüslerde olan dert ve sıkıntıya bir şifa ve inananlara yol gösterici olarak rahmet olarak indirildi bu kitap. Yunus suresi 57. Demek ki mutlu bir insan varmış. Çünkü dünya yönüyle çok zengin yapsanız insanı Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki oğluna bir vadi dolusu altın versen ikinci vadi, ikinci vadiyi versen üçüncü vadi ister ve boş zamanı yok adam uçakta giderken gelirken bir şeyler yiyor ve belli bir süre sonra da sağlığı bozuluyor. Bundan dolayı demek ki değerli kardeşler mutluluk huzur fiziki olarak değil manevi olarak elde edilebilir. İnşallah biz de bu manevi vesilelere bakmaya çalışacağız. Bunlar nelerdir? Ve Rabbinizden size bir öğüt. Göğüslerde olana. Yani kalpte olan dert ve sıkıntıya şifa. İnananlara bir yol gösterici olarak indirildi. Tefsirine baktığımızda diyor ki Rabbinizden size bir öğüt. Kur'an-ı Kerim'dir. Göğüslerde olana şifa. Kur'an-ı Kerim. Kalp için bir şifadır. Beden mutluluğunu sağlayansa kalptir. Aleyhisselatü vesselam insan vücutunda bir et parçası vardır. O et parçası sağlam ve sağlıklıysa diğer huzurlarda sağlam ve sağlıklıdır. O et parçası hastaysa yani kalp hastaysa diğer huzurlarda hastadır. Değerli kardeşlerim siz insanı en güzel şeylerle ağırlasanız kalbindeki sıkıntı ve kedere bir çözüm bulamadıkça ona sağladığınız her türlü imkan ona mutluluk yerine sıkıntı verecektir. Şimdi sahabeye baktığımızda bir de bizim yaşantımıza baktığımızda ki bizim için Allah'ın bir rahmeti elhamdülillah ki Allahu azza ve celle sahabeyi imtihan ettiği şeylerle bizi imtihan etmiyor. Sad bin Ebu Vakkas rahimeullah komutanlığında Kisra savaşına bakıyoruz. Diyor ki biz diyor Kisralılara doğru yola çıktığımızda çok fazla yanımıza bir şey almadık diyor. Biz diyor İran'a vardığımızda yani Kisra toprak, topraklarına yaklaştığımızda her birimizde birkaçar tane hurma kimimizde de bir şey kalmamıştı. Bir günde bir hurma yiyorduk akşama kadar onun çekirdeğini yemiyorduk ve böylece de susuzluğumuzu gideriyorduk. Şimdi bu insanlara bakıyorsun tek bir hurmayla onu yiyerek çekirdeğini enip sulu, su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ve çölün ortasında değerli kardeşlerim akşam olduğunda taşın üzerinde başlarını koyup yatıyorlar. Fakat çok mutlu insan bunlar. Nasıl oluyor bu insanlar bu kadar sıkıntı içerisindeyken bu kadar mutlu? Günümüz insanla bakıyoruz ki birçoğumuz müşahede etmişizdir. İnsanların dünyada mal, mülk, makam, şan, şöhret yönüyle birçok şeyi elde etmelerine rağmen mutsuzluktan intihar eden insanlar oluyor. Stres ve sıkıntıdan en yakınındaki insanları kırıyor. Ailesini, çocuklarını, yakınlarını kırıyor. Ama bir bakıyoruz ki elde edebileceğimiz üç şeyin kısmı olarak hepsi mevcut ama buna rağmen bu kadar mutsuzuz. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, Kişinin kalbine, göğsüne genişlik, rahatlık, huzur, şifa ve mutluluk veren şey ancak Allah'tan indirilen o yol gösterici. Yani kitapla aşırı neşir olmak. Değerli kardeşlerim biz din olarak İslam'dan Nebi olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan Rab olarak da Allah'tan razı geldik. Ama ayaklarımız düz yerden kaymayacak diye bir garantimiz yok. Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki Sahih-i Buhari ve Müslim'de geliyor Ben diyor Havzamın başında pat cennet bahçesinde diyor Beklerken ashabımı Ümmetimi Bir topluluk gelir Arkasından bir topluluk daha gelir Bunları getiren melek Benim yanıma kadar bunları getirir diyor Sonra bunlar topukları üzere Ateşe atılmak üzere geri döndürürler Ben meleğe derim ki Bunlar benim ashabım bir rivayette bunlar benim ümmetim, bir rivayette bunlar benim topluluğum. Yani bu ümmet içerisinden sahabeden tutun, kıyamete kadar olan aleyhissalatu vesselama iman etmiş topluluk. Bunlar her nedense cennete kadar gelmişler, cennetin amellerini yapmışlar fakat topuklarımız üzerine Allah göstermesin tekrar ateşe döndürürler. Demek ki hiçbir garantimiz yok. Yarınımız ne olacak bilmiyoruz. Yarınımızdan endişe duyarak. Allah'u Azze ve Celle bizi cehennem çukurunun etrafından, cahiliyedeki o adetlerimizden, birçokları içkiden, kumardan, fuhuştan gelme. Birçokları sarhoş ayyaşmış. Allah'u Azze ve Celle bunları kurtarmış. Ve İslam nimetiyle nimetlendirmiş. O zaman biz o eski cahiliyedeki adetlerimize, isteklerimize, arzularımızı temenni etmemeliyiz. Çünkü Allah verdiği nimeti üzerimizden almakta, almaya da kadirdir. Bundan dolayı Rabbimizin nimetinin kıymetini bilerek verdiği nimete sahip çıkmak gerekiyor. Bu da en büyük İslam nimeti ve beden nimeti değerli kardeşlerim. Evet. Demek ki fiziki olarak mutluluğu sağlamak çok zor. Bir vadi dolu altını versen ikincisini kazanamadı diye mutsuz. Bir ev versen ikincisini kazanamadı diye mutsuz. İkincisini Rabbim verse elimde muhafaza edip edemeyeceğim diye mutsuz. Yarın ne olacak diye mutsuz. Şan şöhret makam versen daha yücelerini ister yine mutsuz. Beşer olduğu için. O kadar şan şöhret sahibi kişi birinden akıl alma ihtiyacı duyar yine mutsuz. Yani Allah'ın kullarına Rabbim verse de mutsuz, alsa da mutsuz. İbni Kayyım Rahimullah diyor ki eğer diyor kalpleri şifa ve huzur bulmayan insanlara mal verilirse kibirlen dolayı mutsuz olurlar. Mal alınırsa fakirliklerinden dolayı mutsuz olurlar. Sen o insanlara ne yaparsan yap, mutsuzdurlar. Onu öven kişiler çıkarsa, övdükleri sürece mutludur. Övmeye devam etmedikleri sürece çok mutsuz ve bedbatır. Yani övülmekte mutsuzluk, övülmeyi terk etmekte mutsuzluk. Onun için değerli kardeşlerim, biz dünyada mutluluk istiyor isek, mutlu ve huzurlu bir şekilde Allah'a kulluk etmek istiyorsak, o zaman Rabbimizin buyruklarına itaat ederek inşallah mutluluğu elde edebiliriz ki bunlar da 16-17 tane başlık. Her başlığın her kullanacağımız delilin altında mutluluk huzurdan bahseden deliller göreceğiz inşallah. Onlar ki inanmışlardır. Onlar ki Allah'ı anmaktadırlar. İşte böylece kalpleri huzur bulur. Rab suresi 28 Evet Allah'ı anmaktadırlar, Allah'ı anmakla kalpleri huzur bulur diyor. Değerli kardeşlerim bu ayeti kerimenin tefsirinde, Rat 28'in tefsirinde İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki Sen Kur'an okuyup mutlu olamıyorsan, Kur'an okumak seni mutlu etmiyorsa, namaz vakti geldiğinde Rabbinle buluşacağın diye mutlu olamıyorsan, bil ki kalbine nur girmemiş diyor. Kalbine nur giren mümin diyor. Kur'an'la buluştuğunda, Kur'an okumayı tefekkür ettiğinde mutlu olur diyor. Hatta mutluluktan diyor, onun gözleri dolar diyor. Namaz vakti geldiğinde mutlu bir hazırlık başlar. Ey Allah'ın kulları diyor. Siz Rabbinizle buluşma ki namaz Allah ile bir buluşmadır. Rabbinizle buluşma esnasında mutlu olamıyorsanız, huzur içerisinde değilseniz, Bilin ki kalbinize nur girmemiştir. Bunun da sebepleri şunlardır. Ya kötü arkadaşı kendinize kılavuz edinmişsinizdir. Yahut da dünyaya olan arzu ve istekleriniz kalbinizi meşgul ediyor. Bundan dolayı bu ikisinden kurtulun diyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Ya Bilal ezen oku namaz kılıp da rahatlayalım diyor. Çünkü namaz huzur ve rahatlamadır değerli kardeşlerim evet diğer bir ayeti kerimede de kadın olsun erkek olsun her kim inanmış olarak iyi amel işlerse işte ona dünyada güzel bir hayat yaşatırız bakınız araştırmacılar üç şart gerekiyordu üçünü de bir insanda toplamak çok zordu ara devreler müstesna ama Rabbimiz kadın olsun erkek olsun her kim inanarak İnanmış olarak iyi amel işlerse onu iyiliklerle yaşatırız. Huzurlu yaşatırız. Nahl süresi 97. ay. Bu ayeti kerimenin tefsirinde de diyor ki Her kralın, her emir sahibinin, her dünyadaki mal sahibinin, çiftlik sahibinin bir korusu, bir yasağı vardır. Ailenizde, evinizde sizin de bir yasak bölgeniz vardır. İşte en azından. Yatak odanız yasak bölgesidir. Buraya kimsenin ihlal etmesini istemezsiniz diyor. Çünkü Allahu Azza ve Celle bazı koruları kutsal saymıştır. Can emniyeti gibi, mal emniyeti gibi, ırz ve namus, din emniyeti gibi. Bunlar kutsallardan sayılmıştır. Evet, Allah'ın koruları haramlarıysa, Allah'ın korularıysa haramlardır. Her kim haramlardan sakınırsa, sakınmaya gayret ederse Kalbini Allah'ın emirlerine bağlarsa ona güzel bir hayat yaşatırız. Dünyada güzel yaşattığımız hayatı ahirette de ona devam ettiririz diyor tefsirinden. Demek ki dünyada kadın olsun erkek olsun rahat bir hayat yaşamanın diğer bir yönü ise Allah'ın korularına haramlarına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Allah'ın korusudur. Ne demek köyde yaşayanlar bilir? Şurası bir ağanın tarlası ve çayırıdır. Korunmuştur. Kışlık hayvanlarına yiyecek için yazdan yasak bölge ilan edilmiştir. Bu ağanın korusu. Allah'ın korusuysa haramlardır diyor. Haramlardan sakınıldığı zaman kalpte huzur, genişlik, mutluluk Rabbim takdir eder. O kişiye hakaret edilse Allah için affeder. O kişiye ikram edilse Allah'tan geldiği için Allah'a saygısı ve itaati artar. Bu kimin eliyle geldiyse de ona da teşekkür eder. Böylece hem mutlu olur hem de mutluluk ortaya koyar diyor. Değilse aksi biri Allah'ın korularını ihlal eden biri ona bir hediye sunulduğunda hediyeyi küçümser hediyenin sahibini kınar. Allah'ı hatırlamaz kadere teslim olmaz o fiziki yani hediye edilen o cisim nispetinde o hediyenin sahibine sitem eder oysa ki aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki size bir dananın küçük yavru dananın kuyruğu bile hediye edilse kabul edin diyor kibirlenmeyin diyor yine aleyhissalatü vesselam Allah iki kişiye yüzüne bakmaz onlarla kelam etmez zinakar yaşlı kibirli fakir diyor evet değerli kardeşlerim bakınız kalp Allah'ın korularına riayet etmediğinde hediye etmeniz iyi davranmanız izzet ve ikramda bulunmanızın altında bile bir şeyler arayarak hem mutsuzdur hem de mutsuz eder kişiyi bunun için manevi huzura mutluluğa kavuşmak istiyorsak bunun için bilgili bilerek inanarak Şaibe bulaştırmadan ne olduğunu nasıl olduğunu bilmeden bilmediğimiz şeylere iman etmeyerek şaibesiz şüphesiz zansız sağlam bir iman etmek onu tereddütlerden endişelerden ani sıkıntı ve streslerden korur. Genel olarak kişi iyi durumda bile olsa bazen anlık sıkıntı ve stres yapar. Bunun sebebi ise şaibe karıştırmıştır imanına. Dünya işlerinde bile olsa dünya işlerine biraz şaibe bulaştırmıştır. Tacirse ticaretinde şaibe vardır. Tacirse konuştuklarında şüphe vardır. Tacirse anlaşma metinlerinde şüphe vardır. Bundan dolayı onun kalbini ara sıra o yoklar bundan dolayı ani sıkıntı ve strese girer. Yani ne ticaretinde şaibe olacak? Ne de Allah'a imanda şaibi olacak. Şaibi olduğunda günümüz teknolojisiyle panik atak dedikleri o panik atak hastalığı başlar değerli kardeşlerim. Çünkü müminin imanı ve zaman zaman nefsi itaatkar olur. Yaptığı işi hayırlı görmediği için kalbinde sıkıntı oluşturur. Aleyhisselatu vesselama hayır ve iyilik nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda hayır ve iyilik güzel ahlaktır diyor iyilik nedir ey Allah'ın Resulü sorusuna da iyilik insanlardan saklamadığın onlardan utanmadığın vicdanını rahatsız etmeyecek şeydir kötülük nedir ey Allah'ın Resulü insanların duymasını istemeyip sakladığın şeydir bunlar da zaman zaman kişinin kalbine vesvese atar ani bir sıkıntı ve stres atar günümüz deyimiyle panik atak oluşturur değerli kardeşlerim. Onun için Allah'a imanımızda asla şahide olmamalı, şüphe olmamalı, tereddüt olmamalı, bilmediğimiz şeylere iman olmamalı dünyalık işlerimizde de ama ailevi ilişkilerimizde ama çocuklarımızdaki ilişkilerimizde ama ticaretimizde ama komşularımızda asla bir şaibeli komşuluk ticaretimiz olmamalı. Bu olduğunda değerli kardeşlerim Kalbimizde sıkıntı olur. Erkek veya kadın mümin olarak kim salih amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Ve mükafatları elbette yapmakla olduklarının en güzeliyle veririz. Mahal suresi 97. ayet. Evet bu ayeti kerimede şaibesiz bir iman, şaibesiz bir ticaret, şaibesiz bir dostluk, kardeşlik, arkadaşlığın mükafatı dünyada güzel bir hayat İzzetli, onurlu bir hayat, ahirette ise yaptıklarından kat kat mükafatla hayır üzere kılarız. Evet, diğer bir anlamı ise budur, şudur diyor İbni Mesud radıyallahu anh, ona güzel bir hayat veririz. Kalbine takva indiririz, kalbine zenginlik koyarız. O tevekkül ehli olur, o takva ehli olur, o ihsan ehli olur. Onun kalbini öyle yüceltiriz ki bütün hali Allah'a göredir. Rabbine göre hesaplar. Verilse de mutlu, alınsa da mutlu. Çünkü verildiğinde bu bana Rabbimin mükafatıdır. Rabbimin ikramıdır der. Alındığında da Rabbim mülk sahibiydi. Mülkünü aldı. Bana ise onu takdir ettiğine rıza etmek düşer. Yani bu kişiye hayır ulaşsa da mutlu, bela ulaşsa da mutlu ulaşmasa da mutlu çünkü her şeyi Rabbinin kaderiyle anlar Enes'ten gelen bir hadiste de şöyledir Üç la haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını almış olur, Allah ve Resulü'yü o kimseye her şeyden daha sevimli olması sevdiğini sadece Allah için sevmesi ve buz ettiğini de Allah için buz etmesi, ateşe girmekten korktuğu gibi İslam'dan da çıkmaktan korkması işte o kişinin kalbine iman girmiş ve gerçekten imanın lezzetini almıştır diyor. Buhari Müslim Tirmizi Nesai sayı olarak gelmiştir değerli kardeşlerim. Evet 3 kim, haslet kimde bulunursa gerçek imanın tadını almıştır. Acaba biz bunu ne kadar yapıyoruz ne kadar yapabiliyoruz Allah ve Resulü o kişiye her şeyden daha sevimli gelmeli. Ne demek bunun anlamı? Allah'ın dini, Allah'ın emirleri, aleyhissalatu vesselam'a olan itaati, onun sünnetine karşı teslimiyetim, bütün insanlardan, bütün beşerden, kendi istek varzularından önce gelir. İşte bu Allah ve Resulullah sevimli olan biridir. Sevdiğini Allah için sevmesi, hiçbir menfaati yok, hiçbir çıkarı yok. Çünkü değerli kardeşlerim, Allah için sevmek, Allah için buzetmek, Allah'ın kulunu, kulun da Allah'ı sevdiğinin bir ispatıdır. Allah'ın bir kulunu sevdiğindeki alemetler nedir sorusuna, Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyor muyum? sorusuna Rabbimiz kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebuni yehebikumullah ve yaghfir <gülüyor> lakum zunubakum vallahu gafur Köylülerden bazıları geliyorlar. Aleyhissalatu vesselam'a biz Rabbimizi taparcasına seviyoruz diyorlar. Bakın Allah'ı sevdiklerini iddia ediyorlar. Rabbim de diyor ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız Resuluna itaat edin ki Allah da sizi sevsin günahlarınızı bağışlasın diyor. Değerli kardeşlerim Allah'ın bizi sevip sevmediğini bizi sevdiğini öğrenmek istiyorsak bütün davranışlarımızda fiillerimizde Resul'a itaat etmemiz gerekiyor ki Allah da sizi bizi sevsin ve günahlarımızı bağışlasın değerli kardeşlerim. İbni Rahimullah bu konuyla alakalı şöyle buyuruyor. Kalpte öyle boşluk vardır ki o boşluğu ancak Allah'a yönelmek doldurur. Kalpte öyle bir boşluk var ki o boşluğu ancak Allah'a yönelmek doldurur. Dünyadaki hiçbir fani Hiçbir beşer, hiçbir varlık o boşluğu dolduramaz diyor. Çünkü Sübhane ve Teala beni sev, benim için sev, bana yakın ol, bana yaklaş, bana yaklaşmak için vesile ara. Eğer Rabbim senden bunu istiyorsa kalp de öyle bir şey inşa etmiş, yaratmış ki sadece ona yaklaşmakla, onu sevmekle o boşluk doldurulabilir Dünyada hiçbir nesne o boşluğu dolduramaz diyor. Hiçbir mal, hiçbir mülk, hiçbir makam, hiçbir şan öğret hiçbir şey dolduramaz. Yaratıcı kalpte öyle bir bölüm yaratmış. O boşluğu ancak Rabbine yönelmen doldurur değerli kardeşlerim. Gerçekten de şöyle düşünün. Bu kalbin sahibi o. Ve diyor ki hadisi kutsi de. Allah'a yaklaşma şey ayeti kermede. Allah'a yaklaşmak için vesileler arayın. Kulum bana farz ibadetleriyle yaklaşır. Ben kulumu nafileleriyle severim. Ben kulumu sevdim mi? Gören gözü, tutan eli, yürüyen olurum diyor. Şimdi Rabbim bu kalpte öyle bir yer bırakmış ki sadece kendisine yaklaşınca o boşluk dolduruluyor. Bunun dışında hiçbir şeyle o kalp sükunet bulmaz. Mutmain olmaz. Huzur bulmaz. İki insanlar iştigal edersin. Yüz kişiyle iştigal edersin. Yine bir boşluk var. Oradaki boşluğu Rabbine yaklaşarak doldurmak zorundasın. Her türlü maddi manevi imkanlarımız var. Yine bir boşluk var. O boşluk ancak İbn-i Rahimullah'ın dediğiyle ancak Allah'a yönelmekle doldurulur. Ve onda öyle bir ıssızlık vardır ki onu ancak Allah'a iman etme lezzetiyle ıssızlığını dindiresin diyor. Yine onda öyle bir hüzün vardır ki ancak Allah'ı anmakla, onu birlemekle doldurursun. Yine onda öyle bir haslet vardır ki, ateşi vardır ki o ateşi ancak Allah'ın emir ve yasaklarına sarılmakla doldurabilirsin diyor. Çünkü Rabbim ki kulunun kalbinde, Kendisi için böyle bir yer ayırmıştır diyor. Allahü Azze ve Celle kalpte kadını sevme, malı sevme, mülkü sevme, şan, şöhret, makam sevme yetkisi vermiştir. Aleyhissalatü Vesselam buyuruyor ki bana iki gözüm namaz sevdirildi. Namazı sevme özelliği vardır. Ve kendisini sevme, kendisine yönelme, yönel değil de o kalp huzuru bulacak da kalpte bir bölüm ayırmıştır. İbni Kayım'da değerli kardeşlerim. Ona dikkat çekiyor. İkinci olarak kadere rıza göstermek. Değerli kardeşlerim kadere rıza göstermeyen, başına gelen her şeyde Allah'ın kaderini düşünmeyen, tefekkür etmeyen, bu konuda bilgi sahibi olmayan kişi, ameli, ahlaki durumu ne olursa olsun, orada bir boşluk yaşayacak, kalbini hüzün ve kederi saracaktır. Onun için başına gelen şeylerin, Allah'ın bir kaderi olduğu Allah bu kaderini de bir kulunun eliyle sana bunu takdir ettiğini düşünmelisin. Değerli kardeşlerim nice büyük insanlar vardır ki başlarına eziyetler öldürülmeler gelmiştir. Örneğin Antakya eline baktığında Antakya şehrine bir topluluk gelir. Allah'a davet eder insanları. İnsanlar derler ki çok kötü şeyler söylüyorsunuz. Eğer siz bunu söylemeye devam ederseniz bizden öyle bir azap görürsünüz ki oradan birisi koşarak geliyor. Diyor ki uyun sizden ücret istemeyenlere. Değerli kardeşlerim bu kişiyi ağaçla beraber demir taraklarla desterelerle adamı kesiyorlar. Keserken diyor ki ah kavmim keşke Rabbimin bana verdiği bu mükafatı bir görseydiniz. Ve Rabbim keşke bana verilen bu mükafatı kavmim görseydi diyor. Bakınız değerli kardeşlerim kavmi tarafından demir taraklarla eti taranan parçalanıp kesilen kişi kavmine kızma değil hala diyor ki keşke bana verilen şu nimeti kavmim görseydi diyor. Çünkü biliyordu ki Allah ona böyle bir şey takdir etmişti. Bu onun şehitlik makamına ulaşmak için bir vesileydi. Ama Allah kavmini sebep kılmıştı. Onların azgınlıklarından dolayı azaplarının artması için. Bundan dolayı mümin kul iyilik ulaştığında şımarmaz Rabbimdendir der. Kötülük ulaştığında bu Allah'ın bana takdir ettiği kaderidir deyip ona rıza gösterir. Aradaki vesileleri çıkarın, kendiyle Rabbi arasında bağ kurar. Çünkü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Allah bir kula Hayır murad ettiyse, takdir ettiyse, kainattaki bütün cin ve insanlar bir araya gelseler onu kimse geri çeviremez. Allah da bir kulunun aleyhinde bir şey takdir ettiyse yine kainattaki bütün cin ve insanlar bir araya gelse yine kimse geri çeviremez. O zaman değerli kardeşlerim biz aradaki vesileleri değil, Direkt takdir edene göre eşimizi hesaplamalıyız. Ulan sen şunu şunu yapmasaydın böyle böyle olmazdı. Değerli kardeşim o levhi muhafızda yazılmıştı. O şahıs da senin için bir vesile oldu. Allah sana bir zarar dokundurmak istediği zaman o zararı yine kendisinden başkası kaldıracak kimse yoktur. Eğer sana bir hayır dokunduracak olursa yine onu ondan başka kimse kaldırmaya güç yetiremez. Enam suresi ayet 17 Demek ki değerli kardeşlerim mutluluğun ikinci anahtarı bu. Konumumuz durumumuz ne olursa olsun biz ancak ve ancak aradaki vesileyi kaldırıp direkt onun sahibine göre tefekkür edip düşünmeliyiz ki kalbimizde sükunet ve mutluluk olsun. İbni Abbas'tan gelen bir rivayette şöyledir. Aleyhissalatu vesselamın arkasında sahabe Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın arkasına biniyor. Ey delikanlı. Bu hadisi şeriften bir bineye güçlü bir bine, iki kişinin binebileceği hükmü de çıkıyor. İmam Nevevi bu e, Muaz şey İbn Mesud hadisinde e, Allah Resulü merkebin arkasına alıyor çocuğu. E, ve ona nasihatlarda bulunuyor. Bu hadisin başında Güçlü bir bineğe iki kişinin binebileceğinin hükmü çıkıyor. Ey delikanlı sana birkaç kelime öğreteceğim. Bunları iyi belle. Allah'ın emir ve yasaklarına yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ın emir ve yasaklarını muhafaza et ki Allah'ı karşında bulasın. İstediğin zaman sadece ondan iste. Allah'tan iste. Yardım talep ettiğinde yalnız Allah'tan yardım talep et. Verdiğinde ona, onun rızası için ver. Kızdığında onun rızası için kız. Ey çocuk bil ki sen Allah'ın hakkını dinini korursan o da seni korur. Sen Allah'ı gözetirsen Allah'ın yardımını karşında bulursun. Bil ki Allah senin için takdir ettiği konudan başka hiçbir şey sana ulaşmaz. Allahu Azze ve Celle sana bir iyilik takdir ettiyse onu ondan başka hiçbir kimse gideremez. Bir rivayette kainattaki bütün cin ve insanlar bir araya gelse onu senden geri çeviremez. Şimdi değerli kardeşlerim Rabbimiz bize bir iyilik takdir ettiyse kim geri çevirebilir ki? Kainattaki bütün cin ve insanlar bir araya gelse geri çeviremez. Allah senin aleyhinde de bir şey takdir ettiyse yine... Kainattaki cin ve insanlar bir araya gelse yine geri çeviremez. Zira kalem yazdı, yazı kurudu, sayfaysa dürüldü. Artık sen ancak emrolunduğun gibi dosdoğru oluyor. Evet değerli kardeşlerim, kadere iman, kadere rıza, kadere teslimiyet, kişinin kalbinde huzur ve sükunet sağlar. Kadere iman etmeyen kişi her meselesinde, Kader hakkında bilgi sahibi olmayan kişi muhakkak ki onun kalbi kargaşa, sıkıntı ve keder içerisindedir. Çünkü günlük hayatında karşılaştığı müskülatları ancak kaderle, kader bilgisiyle aşabilir. Tirmizi 4. cilt 2635 numaralı hadis. Enes radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette şöyledir. Mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğüne bağlıdır. Allah bir kav, kavmi severse onlara imtihan eder rızasında rızalarında rızası vardır gazaplarında gazabı vardır değerli kardeşlerim bu hadiste şu anlatılıyor yani azap ve ızdırap ne kadar büyükse mükafat da o kadardır kulun günlük hayatında kalbini rahatlatacağı kalbinde sükunet sağlayacağı bir başlıkta neymiş başıma bir bela geldi sıkıntı geldi Evet benim bu bela ve sıkıntım ne kadar büyükse Allah'tan ecrim de o kadar büyük Allah'ın bana vereceği mükafat da o kadar büyük Bela ve musibetin karşısında gazap gösterirsem Allah'ın gazabını bulurum Sükunet ve sabır gösterirsem Allah'tan hayır bulurum Değerli Kardeşlerim İbni Kayyım Rahima oğla diyor ki Allah'ın kaderi mevzusu da kulun kalbinde büyük bir şifadır diyor. Gerçekten düşünün. Başıma bir şey geldi. Çok büyük. Mükafat da bu kadar büyük. Gazap ettiysem Allah'ı gazaplanmış bulacağım. Rıza gösterip sabrettiysem Allah'ı bana ihsan ve ikram hali üzere bulacağım. Bundan dolayı da bu da kişinin kalbinde huzur, güven, ehemmiyet, selamet verecektir değerli kardeşlerim. Sanır radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminin işini hayret ederim. Çünkü onun her işinde hayır vardır. Bu müminden başkası için geçerli değildir. Ona bir iyilik isabet ederse şükreder. Ona darlık sıkıntı isabet ederse de sabreder. Böylece de her iki durumda o ecir ve sevap alır. Rabbini kendisine hayır üzere, hayır takdir etmiş üzere bulur diyor. Üçüncüsü Allah'ı zikretmek değerli kardeşlerim. Allah'ı zikreden kalp huzur ve ehemmiyet içerisindedir onun kalbi ancak onu zikretmekle huzuru bulur Değer kardeşlerim kalpte, hu kalpte huzur kılan kalpte sükunet kılan kalpte mutmainlik kılan insanlara karşı genişlik canlı ve mahlukata karşı merhamet duygusu ancak Allah'ı zikirle olur bazen derler deli hoca Hoca deli ama Allah'ı az zikrettiği için kullara karşı kalbi çok dar. Bir şey duyduğunda gazaplanır. Bunun sebebi Allah'ı az zikretmek değerli kardeşlerim. Ani kızıyorsak, anında parlıyorsak, bir şeylere tahammülsüzlük gösteriyorsak bunun sebebi kalpte Allah'ın zikrinin az oluşu. Çünkü kalp Allah'ı zikirle iştigal etse, Allah'ı zikir etmekle meşgul olsa kalpte gazaba yer olmayacak hayır girdiği kalpten gazap çıkar gazabın girdiği kalpten hayır çıkar riyanın girdiği kalpten yakin iman çıkar yakin imanın girdiği kalpten riyad çıkar değerli kardeşlerim hep zıddı vardır zikir girdiyse o kalpten gazap çıkar bundan dolayı Allah'ı Azza ve celle'yi zikreden kişinin kalbi çok geniş insanlara karşıysa çok tahammülkardır teammülü çoktur. İşte onlar iman ederler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur. Şunu iyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor. Evet, Rad suresi 28. ayet. Hepinizin de bildiği gibi bazen evlerimizde süs olarak asılmıştır. Ve let'mat'in biz zikrillah kurup Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor. Ama ne kadar zikrediyoruz? Demek ki değerli kardeşlerim kalbimize zikir girdiğinde oradan gazap, öfke, adavet çıkıyor. Öfke, adavet, gazap girdiğinde de Allah'a zikir çıkıyor. Bazen çok sıkıntı içine girer kalbimiz. Okuduğumuzu anlamayız. Okurken ne yapmaya çalıştığımıza bile kendimiz bile anlamayız. Kendimiz bile anlamazsak kalbimiz okuduğumuza itaat etmezse başkalarına nasıl etkili olur değerli kardeşlerim? Kim ki Allah'ın zikrinden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Yani gerek dünya hayatında gerekse kabirde onun için bir sıkıntı vardır. Taha suresi 124. ayet. Bakın birinci ayette kalpler Allah'ı zikretmekle huzuru bulur. ikinci ayette de kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Sıkıntılı hüzünlü, kederli bir geçim vardır. Nerede? Hem dünyada hem de kabirde diyor. Taha suresi 124. ayet ve tefsiri. Diğer bir ayette de Zümer suresinde Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden bir nur üzeredir. Değil midir? Allah'ı anmak hususundan kalpleri katılaşmış. Onlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık üzerindedir değerli kardeşlerim kalbimiz zikirden kalbimiz Allah'ı anmaktan hayır yaptığımızda mutlu olmuyor şer dokunduğunda üzülmüyor günah işlediğimizde kalbimize hüzün girmiyor hayırı kaçırdığımızda pişmanlık duymuyorsak o kalpte zikir eksikliği vardır aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Rabbim Huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Onun için de helgalleşerim kalbi huşuyla yoğurmak gerekiyor. Huşuyu elde etmek için de belli davranışlar ve amiller vardır. Evet dördüncüsü ise Allah'a tevekkül etmek. Allah'a tevekkül ve ona sığınmak kalbi büyük ölçüde rahatlatacaktır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de oldukça fazla ayet vardır. Onlardan birkaç tanesine baktığımızda şöyledir. Kim Allah'a Allah gereği gibi tevekkül eder Allah'tan korkarsa onun için Allah bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç ummadık bir yerden rızıklandırır. Talak suresi 2 ve 3. ayet. Şüphesiz ki Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Ali İmran 159. ayet. Şayet müminler iseniz Allah'a tevekkül edin. Maide 23-23. Allah'a tevekkül et Allah sana kafidir vekildir o sana yeter ahsap suresi ayet 3 hüküm yalnız Allah'ındır onun için bütün tevekkül edenler ona tevekkül etsinler evet Yunus suresi 67 değerli kardeşlerim insanlar insanlardan beklenti içine girerse kalp beklediği insana bağlanır bu illa, illa maddi yönüyle değil bir kardeşim beni övüyorsa Kalbim hep ondan övgüye bağlanmıştır. Bir kardeşim benim işlerimi görüyorsa hep kalbim ona bağlanmıştır. Bundan dolayı da Allah'a olan tevekkülü azalmıştır. Bu kişiyle de arana düşmanlık girer. Bir insan iyilik yapıyor. İyilik Rabbinden teşekkür onadır. Onun için hayır duada bulunursun. Ama iyiliğin asıl kaynağı Rabbindir. Çünkü o da bir kuldur. Bugün sana iyilik eder yarın eli elmez elin ermediğinde de ona düşmanlık edersin kim kalbini bağlamak istiyorsa Rabbine bağlasın Musa'nın kavmi gibi değerli kardeşlerim bakın tevekküle bakın şuraya denize kadar koşmuş Firavun'un ordusu Musa'yı ve yandaşlarını havarilerini ashabını denizin kenarına getirmiş bir kısmı ey Musa muhakkak sen bize tuzak mı kurdun Arkamızda Firavun'un ordusu, önümüzde deniz. Allah bize yeter. O güzel bir vekildir diyor. Muhakkak ki o bize bir çıkış yolu nasip edecektir. Tevekkülün güzüne bakın. Denizi ortadan yarıyor değerli kardeşlerim. Ve anlatılan bir kıssada Firavun Musa'ya iman eden insanların kendilerine işkence eder, netice alamaz. Bu sefer yakınlarına im işkence eder. Bir kadının 3 tane çocuğu var. Birini alıp ateşe atar. Ey kadın döndün mü der Musa'ya imandan. İkincisini atar, üçüncüsünü atmaya yöneldiğinde kadının kalbi kayar. Anne şefkati çocuğuna acır. Allahu Azza ve Celle diyor, evlada lisan verir. Ey anneciğim cennete bir adım kaldı. İbn Kayyim Rahimullah diyor ki bu kadının tevekkülünden dolayı Allah o yavruya Dil ve lisan verdi annesine. Ey anneciğim sakın vazgeçme. Cennete bir adım kaldı diyor. Bakın tevekküle bakın subhanallah. Bir çocuğa dil verir. Senin için onu konuşturur. İşte tevekkül böyle bir şey değerli kardeşlerim. İmran bin Hüseyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimden 70 bin kişi zaba çekilmeden cennete gelecektir buyurdular. Kendisine ey Allah'ın Resulü bunlar kimlerdir diye sual edildi. Onlar kendilerine, kendilerini dağlamayanlar, rukiye yapmayanlar, uğursuzluğa inanmayanlar. Peki kalpte uğursuzluğa inanmayan kim vardır ki ey Allah'ın Resulü? O hususta aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah'a tevekkül etmeniz kalbinizdeki o vesveseye kefarettir diyor. Bunun üzerine ukaşa kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü dua et de ben onlardan olayım diyor. Aleyhissalatü Vesselam Rabbim Ukkaş'a onlardan olsun diyor. Sonra biri kalkıyor aynısını sorunca Aleyhissalatü Vesselam buyuruyor ki Ukkaş'a seni geçti diyor. Bakın Allah'a tevekkül kalpteki maraza kefaret oluyor. Kalbimizde beslediğimiz sıkıntılara riyaya nifaha değerli kardeşlerim kefaret oluyor. Çünkü bir şeyi sürekli kalbimizde oluşturursak belli bir süre sonra azalarımıza sudur eder. Bundan dolayı tevekkülle kalbimizde oluşan o sıkıntıları inşallah atlatabiliriz değerli kardeşlerim. Abdullah İbni Mesut rivayet edildiğine göre aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Uğursuzluk inanmış şirktir. Uğursuzluğa inanmak şirktir. Uğursuzluğa inanmak şirktir. Oysa bizden kalbinde bu düşünce geçmeyen kim vardır ki ey Allah'ın Resulü? Fakat Abdullah buyurdu ki işte o tevekkülle aşabileceğiniz bir şeydir dedi. Beşincisi ise değerli kardeşlerim namaz kılmak aleyhissalatu vesselam buyurdu ki ya Bilal namaza kalk namaz için ezan oku da namaz kılıp rahatlayalım Ebu Davud 4985 çünkü namaz iyilikleri siler kalbi genişletir yüzü nurlandırır namaz kul ile Rabbi arasında bir bağdır. Her kim Rabbi ile bağını çözmek ister ki. Yine Enes'ten gelen bir hadiste. Bana iki gözüm namaz sevdirildi. Ve o gün benim gözümün aydınlığı kılındı. Ahmet'in müstedinde. Diğeri ise değerli kardeşlerim. Sağlık ve kanaat sahibi olmak. Bu da kişinin kalbinde huzur ve sükunet sağlar. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle buyurdu. Sağlık ve boş vakit insanlardan bir çoğunun Aldandığı iki önemli haslettir. Boş zaman. Sanki hiç bitmeyecek. O boş zamanımızı heder ederiz. Değerlendirmeyiz. Allah'ı zikirle, okumayla, Müslümanlara hayır ve iyilikle geçirmeyiz. Boşu boşuna geçiririz. Gereksiz şeylerle uğraşırız. Ve sağlık. Bu iki şey ancak kaybedildiğinde kıymeti anlaşılır. Onun için aleyhissalatü vesselam boşluk ve sağlık pek çok insanın faydalandığı başka bir rivayette de çok insanın aldandığı iki hayırdır sahibi bu herde geliyor. Übeydullah bin Mihr radıyallahu anhu şöyle buyurdu. Sizden vücutça sağlıklı olan, emniyet ve güven içinde bulunan ve o gününü yiyecek sahibi olan kişi sanki dünyada kendisine verilmiş en hayır ve zengin gibidir diyor. Sağlık, huzur, güven içinde olmak Dünyadaki mutluluklandır İbni Maca. Yine aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın emrine boyun eğen, yaşayacak kadar rızkı bulunan ve Allah tarafından kanaat sahibi kılınan kimse, kurtuluşa eren kimsedir. Tirmizi 4. cilt. Yine ne mutlu İslam hidayeti ile hidayetlenmiş, rızkını eğiliyle kazanıp Allah'ın ona takdir ettiğine, kanaat gösteren kimseye ne mutlu ne mutlu işte onun misali benimle şöyledir diyor yani onun mahşerdeki yakınlığı bana böyledir diyor tirimizi İbni Abbas radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette de şöyledir şu beş şey gelmezden önce beş şey kıymetini biliniz ihtiyarlıktan önce gençliğinizin ganimet biliniz ve kıymetini biliniz hastalıktan önce sağlığınızı ganimet biliniz Fakirlikten önce zenginliğinizi ganimet biliniz. Meşaketten önce boş vaktinizi ganimet biliniz. Ve ölüm gelmezden önce hayatınızı ganimet biliniz. Çünkü o gün geldiğinde bugünkü imkanlara sahip değilsiniz. Bugün tövbe etme günüdür. O gün hesap günü. Bugün amel günüdür. O gün azap günüdür. Ondan dolayı Ölüm gelmezden önce hayatınızı ganimet biliniz, fırsat biliniz, güzel değerlendiriniz diyor aleyhissalatu vesselam. Evet değerli kardeşlerim, yedincisi salih ve saliha bir eş. Yani saliha kadın, salih erkek. Kadın için erkeğin salih olması, erkek için kadının salih olması da dünya nimetlerindendir. Çünkü insan öyle bir programlanmıştır ki, Allah'a teslimiyet göstermedikçe nasıl ve nasıl birini verirsen ver mutlaka onun nefsi ve şehveti başka şeyler isteyecektir onun için baştan seçerken hayırlı birini seçer ve Allah'ın takdir ettiği bu rızık ve nimete rıza gösterir ve onda kendini mutmain kılar aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur Allah herhangi bir kimseye salih bir eş takdir ettiyse onu hayırlı rızıklarla takdir etmiştir Rızıklandırmıştır. Onun içinde iyilik ve bahtiyarlık vardır. Her kime de hayırlı bir eş takdir etmemişse onun içinde sıkıntı ve azap vardır. Bakın hayırlı bir eş mutluluğun göstergesi. Hayırlı olmayan bir eşse sıkıntı ve kederin göstergesidir. Bey hakim i̇bn Mace, Teberani, Hakim sayı olarak rivayet etmişlerdir. Yine Ebu Hurereden gelen bir hadiste aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Eşi kendisine baktığında ona neşe ve surur veren, emrettiği bir şeyde itaat eden, kendi nefsini ve malını eşini e, koruyan, evde olmadığı zaman onlara sahip çıkan kadın hayırlı bir kadındır. Abdullah İbni Ömer'den gelen bir hadiste Resulullah şöyle buyurdu. Dünyanın tamamı kendisinden faydalanılacak bir metadır. Dünya metalarının yani nimetlerinin en hayırlısıysa hayırlı bir eştir. Bundan dolayı hayırlı eşler seçiniz. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi biz annemizi seçebilir miyiz? Annemizi seçme hakkımız yok. Bize anneyi babamız seçmiş. Ama biz evladımıza anne seçebilir miyiz bekarlarımız? O zaman evlatlarınıza hayırlı bir anne seçin. Kadınlar da evlatlarına hayırlı bir baba seçsinler. Biz annemizi seçme hakkımız yok ama çocuklarımıza anne seçme hakkımız var. Dünyanın tamamı neymiş? Metaymış. Fa, kendisinden faydalanılan bir nimetmiş. Bunların en hayırlısıyız neymiş? hayırlı bir eşmiş değerli kardeşlerim müslim dördüncü cil 1467 numaralı hadis Nesai İbni Maca ve Ebu Davut'ta aynı hadis geliyor değerli kardeşlerim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmaktadır dört şey mutluluklandır salih kadın geniş ve iyi komşu güzel bir binek ve yine dört şeyde kişinin mutsuzluğundandır kötü komşu kötü huylu kadın dar ve kötü bir ev ve kötü bir binek bunlar da dünya mutsuzluğundandır İbn Hibban sayı olarak rivayet etmiştir evet sekizincisi insanlara merhametli davranmak evet değerli kardeşlerim insanlara merhametli davranmak kalpte yumuşaklık ince duygululuk gönülde huzur azalarda sağlık gözlerde parlaklık yüzde sürekli gülümseme ibadetlerinden zevk alma duyguları oluşturur bakın her cüz bir şey oluşturuyor ya yani nasıl ki su içtiğinde susuzluğun gidiyor açlığın giderilmiyor yemek yiyince de açlığın gideriliyor zikir bir şeye şifa oluyor İnsanları affetmen bir şeye şifa oluyor evet değerli kardeşlerim burada da insanlara karşı canlılara karşı merhametli olma kalpte genişlik yüzünde mutluluk yüzünde nur İnsanlara karşı yumuşaklık, ibadetlerinden zevk almaya vesile oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İyilik yapıldığında nefsin rahata erdiği ve kalbin huzur duyduğu şeydir. Günah ise alimler fetva verseler bile nefsinin hoşlanmadığı, kalbinin sıkıştığı şeydir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Yine aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İyilik seni sevindiren, kötülük de seni üzüp Kalbinde sıkıntı oluşturan şeydir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Yine Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Güzel ve hoş söz sadakadır. Güzel ve hoş davranınız. Siz insanlara yumuşak davranınız. Güzel davranınız ki size merhamet olunsun. Buhari. Yine Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Mümin başkalarına ısınan, başkaları kendisine ısınan kimsedir. Başkası ısınmayan. Kendisi de ısınmayan kimse de hayır yoktur. Onun kalbi darlık ve sıkıntı içerisindedir. Subhanallah. Mümin kendine ısınılan, kendi de başkalarına ısınan. Facir günahkarsa kendi ısınmayan, başkaları da ona ısınmayandır. Ya mübarek herkes mi bizim düşmanımız? Yani niye insanlar bizden uzak duruyor, sıkıntı veriyoruz? O zaman demek ki insanlara ısınan, İnsanların da kendine ısındığı kimse hayır üzeredir. İnsanlara ısınmaya, insanların da kendine ısınmayan insanın kalbi sıkıntı ve darlık içerisindedir. Camius Yuhus Sahir 3. cilt 3771 numaralı hadis Şeyh Albani Sahip diyor. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki İnsanlardan her yumuşak huylu, ince kalpli, hoşgeçimli ve cena yakın kimse Cehennem ateşi o kimseye haram kılınmıştır. Onun kalbi dünyada sukünet ve huzur içerisindedir. Onun için bir korku yoktur diyor. Evet yine bu cami-ü sahirde e, Ahmet bin Hanbel'in müsnedi bir taksim 415'te sayı olarak rivayet ediliyor. Diğer bir hadisi şerifte merhamet etmeyene Merhamet olunmayacaktır. Müslim 7. cilt 2318. Merhamet etmeyene merhamet olunmayacaktır. Değerli kardeşlerim. Bazen şeytan bizi şöyle kandırır. Şimdi bir kardeşin hakkını koruyacağız. Buna bunun gıybeti yapılıyor. Buna haksızlık ediliyor. Bunun hakkını korurken gıybet edene aşırı bir şekilde haksızlık ederiz. Oysa ki Aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki. Kardeşiniz mazlum da olsa. Zalim de olsa yardım edin. Gıybeti olunan, haksızlığa uğrayan kişi nedir? Mazlumdur. Onun gıybetini ettirmeyerek yardımcı olacağız. Elinden tutup kaldıracağız. Peki zalime nasıl yardımcı olacağız? Onun nasihatla o gıybetten, yanlıştan vazgeçireceğiz. Allah'tan kork suslan, yaramaz herif. Sana yakışıyor mu? Güya birinin hakkını koruyacağız. Öbür kardeşimize yaptığımıza bak. Eddini ve nasihat. Niye nasihatla o kardeşimizi vazgeçirmiyoruz? Niye... Allah'ın emirlerini hatırlatmakla vazgeçirmiyoruz. Niye güzel ahlakla, yumuşaklıkla, kendimiz güzel amel ederek ona örnek olmuyoruz da güya birine iyilik yaparken birini şey yapıyoruz. Onun için bakın merhamet etmeyene merhamet edilmez. Şimdi biz güya kahramanlık mı taslıyoruz, zulme uğrayan kardeşimizin hakkını mı korumaya çalışıyoruz? O zaman zulme uğrayan hakkını korumak istiyorsak bu da kardeşimiz. Buna da güzel ahlakla, yumuşaklıkla, nasihatla o yaptığından vazgeçireceğiz değerli kardeşlerim. Evet diğer bir hadisi şerifte her ciğer taşıyan, her ciğeri ıslak canlıya yaptığınız iyilik sizin için sadakadır. Bakın değerli kardeşlerim dinimizdeki yüceliğe bakın. Sakar olan yani zararlı olan İslam'ın öldürmesine müsaade ettiği hayvanı bile öldürürken güzellik öldür diyor. Kafirle savaşırken savaş hukukuna riayet et. İşkence etme, uzuvlarını kesme, ekinlerini yakma, kadınlara, yaşlılara, çocuklara dokunma, sana dokunmayana karışma diyor bakın. Yani karşı dinin kafir olan birinin bile hakkını koruyor. Onun için insanlara merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Her ciğer taşıyan canlıya yaptığınız hayır ve iyilik sizin için sadakadır diyor. Buhari 16. cilt 7251 Müslim 7. cilt Tirmizi ve İbni Mac'a rivayet ediyor Abdullah İbni Ömer radıyallahu an Rasulullah şöyle buyurdu Şüphesiz ki merhamet edenlere Rahman olan Allah da Merhamet eder Siz yeryüzündekilerine merhamet edin ki Gökte olan Rabbiniz de Size merhamet etsin Değerli Kardeşlerim Bu hadisi şerifin şerhinde şöyle diyor Rabbim o gün Günaha üzerine olan okulunu alır huzuruna. Batar ki yeryüzündeki mahlukata merhamet etmiş. Rabbin de şöyle der. Sen kul olarak mahlukata merhamet ettin. Ben ilah olarak ben de sana merhamet ediyorum der. Onun için biz merhamet edersek bize de merhamet edilir değerli kardeşlerim. Ebu Davud 5. cilt 4941 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Dokuzuncusu daha düşük durumda olanlara bakmalı. Kalbin huzuru, mutluluğu, genişliğinin bir anahtarı da bu. Şimdi şeytan bize vesvese verir. Girem her zaman dünya yönüyle yahut da fiziki olarak bizden üstün olanları bizi önümüze çıkarır. Şunun şuyu şuyu var. Şunun böyle böyle. Bunun evlatları var. Peki değerli kardeşlerim şunu neden düşünmeyiz? Allah bir kuluna evlat vermiş evladı kendisinin başına bela olmuş Allah'a iman etmemiş eliyle yetiştirmiş büyütmüş inandığı Rabbine isyan etmiş onun için sıkıntı veriyor azap ediyor dövüyor sövüyor ey evladı olmayan kardeşim neden bunu görmüyorsun bak şunun evladı var diyorsun Allah göstermesin bize de böyle bir evlat verebilirdi elimizle büyüttüğümüz Rabbimize isyan eder elimizle büyüttüğümüz bize asi olur duhan suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi eşleriniz ve evlatlarınız size düşmanlık edecek düşmanlık eden evladımız olur Mal belki onun için o hayırlı senin için azap olabilir aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Allah bir kula mal vermiştir o mal onun için hayırlıdır ona fakirlik verse belki isyan eder Allah bir kula fakirlik vermiştir fakirlik onun için hayırlıdır Allah ona zenginlik verse Belki İslam nimetini elinde tutamaz. Belki fakirliğimiz bizim için hayırlıdır. Zenginliği de zengin olan kardeşimiz için hayırlıdır. O zaman biz müminlere düşen zengin kardeşimizin zenginliğinin gereğini yapmadığında nasihat etmemiz. Bak değerli kardeşlerim malının zekatını ver, sadakasını ver. Rabbim senin malını mülkünü artırsın, hayırlı kılsın, mübarek kılsın diye dua ederiz. Bakın değerli kardeşlerim, Kehf süresindeki vakaya bakın. İki arkadaşın bir arada bağ ve bahçeleri var. Birisi geliyor diğerine diyor ki, bak ben ne kadar faziletli bir insanım. Benim bağımdan, bahçemden pınarlar fışkırıyor. Evlat ve mal yönüyle de senden üstünüm. Bakın fakirin durumuna, haset, nifak, gıybet yok. Maşallah, maşallah, mülk Allah'ındır. Rabbim senin mülkünü hayırlı ve mübarek kılsın. Sonraki sene Allah'u Azza ve celle o kulun pınarlarını toprağın altına çekiyor. Bu kulun tarlasından çıkarıyor. Öbürü anlıyor. Başını ellerin arasına alıyor. Vah bana vah yazıklar olsun. Muhakkak ki mülk Allah'ındır. Dilediğinden alır dilediğine verir diyor. Diğeri de diyor ki mülk Allah'ındır. Dilediğin gibi tasarruf et. Değerli kardeşlerim bizler zengin düşmanı olmamalıyız. Bizler fakir düşmanı olmamalıyız. Bizler varlık peşinde şehvetli bir şekilde koşmamalıyız. Bizler fakirliği hakir görmemeliyiz. Bunların hepsi Allah'ın kaderidir. Bunlar hepsi birbiriyle tamamlanır. Biri zengin olacak, biri usta olacak, biri sanatkar olacak. Allah'u Azza ve celle bunları böyle tamamlayacak ve biz bizden düşük olana bir gözü kör olan iki gözü olmayana bakacak yürüyemeyen yerinden kalkıp su içemeyene bakacak yemek yemeyen, çok az yiyen seroma bağlı yatakta yatan'a bakacak değerli kardeşlerim bundan dolayı kalpte mutluluk oluşturan genişlik sağlayan bir davranışta neymiş hep kendinden düşük olana bakın evet İbni Kayyim Rahimullah diyor ki Amel ve ibadette senden üstün olana bak. Sahabeye bak. Onlar gibi iman et. Onlar gibi dinini yaşa. Dünyalık, mal, mülk, şan, şöhret, fiziki, evladı yönleriyle de senden daha düşük olana bak ki kalbin genişlesin. Evet. Onuncusu değerli kardeşlerim. Başlıklar halinde gideyim. Çok uzadı. Geniş bir ev ve hayırlı bir komşuda Dünya nimetlerindendir. Ayşe radıyallahu anh Cebrail hiç durmadan komşu hakkından bahsetti. Ben komşunun komşuya varisçi olacağını zannettim. Buhari Müslim Tirmizi İbn-i Mace. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında arkadaşların en iyisi arkadaşına karşı en iyi olanı. Allah katında komşuların en hayırlısıysa komşusuna karşı en hayırlı olanınızdır. Komşunuza karşı iyi davranınız. Ona güven veriniz. Siz evde olmadığınızda yahut da komşunuz evde olmadığında size malına, ırzına, canına, namusuna güven versin. Ha, Benim şu komşum var bu Allah'ın izniyle sahip çıkar diye güven versin. Komşunuz evinizin temeline kazık bile çaksa ona ses çıkarmayınız diyor. Aleyhisselatu vesselam. Evet on birincisi Allah'ın kitabı Kur'an'la Bol bol meşgul olmak değerli kardeşlerim. İşte bu da kalpte ince duyguluk meydana getirir. Bu konuda bir tane hadis rivayet edelim. Bize Ebu Hüseyin, Ebu İsa'dan o da Berab'dan naklettiğine göre bir adam Kevf suresini okuyordu. Yanındaki iki uzun iple bağlı bir at bulunuyordu. Derken o zat, zatın üzerine bir bulut kuşattı ve onun üzerine bulut kapladı. Bunun üzerine at ürkmeye başladı. Sonra Kur'an okumayı kesti, at tekrar sakinleşti. Tekrar başladı, tekrar ürktü. Bunun üzerine Aleyhisselatu Vesselam'a gidilip bu olan şeyi anlatıldığında Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdu. Bu üzerindeki bulut e, sakinedir, yani sükunettir, e, hayırdır, iyiliktir. E, Kur'an okumanla seni bu kaplamıştır diyor. Müslim ikinci ciltte. Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayette de bir gece Useydin Hudeir radıyallahu an e, hurma harmanının yanında oturmuş Kur'an okuyordu. Derken atı ürktü parlamaya başladı. Kur'an'ı durdurdu. Tekrar at durdu. Tekrar okumaya başladı. Tekrar ürktü. Tekrar durdu. Tekrar durdu. Sonra çocuğuma at çarpacak diye Kur'an okumayı kesip çocuğu aldı. Sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a giderek olayı anlattı. Ya Resulallah dün akşam ben hurma harmanında oturdum. Kur'an okudum. Derken bunun üzerine üzerime bir bulut sardı. Ve atım ürkmeye başladı. Bundan dolayı sustum. Tekrar durdu. Tekrar okudum. Atım tekrar ürktü. Bunun üzerine Aleyhisselatu vesselam oku yahu deyir oku. Ey Allah Resulü tekrar okudum. Fakat at tekrar üktü. Yahu deyir oku oku ben tekrar okudum ey Allah'ın Resulü atım tekrar üktü ya Udehir oku oku dedim tekrar okudum tekrar üktü fakat atımın oğluma zarar vereceğinden korktuğum için okumayı kestim sonra üzerimdeki gö gölge gökyüzüne çekildi gökyüzündeki kandiller gibi oldu aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu ya Udehir sen Kur'an okumaya devam etseydin gökyüzünden senin yanına kadar melekler kuşatmıştı seni dinliyorlardı seni bırakıp terk etmeyeceklerdi. Sabaha kadar devam etseydin melekler ortalıkta kalacaktı. İnsanlar onları göreceklerdi. Ve artık kıyamete kadar yeryüzünden ayrılamayacaktılar diye. İşte değerli kardeşlerim Kur'an okumanın faziletine bakın. Sukunet kaplıyor, sekine kaplıyor ve melekler kuşatıyor değerli kardeşlerim. Ve o melekler o Kur'an okumasından ayrılamıyorlar ve eğer devam etseydin diyor üzerlerine şefak doğacaktı. Yeryüzünde kalacaktılar. Evet on ikincisi iyi arkadaşlar edinip onlarla oturup kalkmak. Resulullah aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Unutmayın ki kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse kimi arkadaş edindiğinize bakın. Sübhanallah. Her şey ayrı bir şey. Kişi arkadaşı dini üzeredir. Öyleyse kimi arkadaş edindiğinize bakın. Hemen şöyle bir kenara çekilin. Benim arkadaşlarım kim? Televizyon mu? İnternet mi? Sokaktaki ağzı bozuk biri mi? Sarhoş mu? İçkili mi? Kim olduğuna arkadaşımıza bakalım. Yine bir hadis-i şerifte arkadaşın misali deveyle sahibi misali gibidir. Sahibi deveyi nereye çekerse deve oraya gider. Kişi de arkadaşını nereye çekerse o da oraya gider diyor. Değerli kardeşlerim. Ebu Davut 5. cilt 4833. Tirmizi 4. cilt. Yine aleyhissalatü vesselam Allah katında arkadaşın en iyisi arkadaşına karşı en iyi olandır. Allah katında komşunun en iyisi ise komşusuna karşı iyi olandır diyor aleyhissalatü vesselam. Ve son olarak da. Meşru bir işle meşgul olma. Asrımızın belalarından biri de bu değerli kardeşlerim. Evet bizler ya hiçbir şeyle meşgul olmuyoruz ya da meşgul olduğumuzda gayri İslami şeylerle meşgul oluyoruz. Gençlerimizin belası bu. Onun için meşru bir şeyle iştigal etmek, meşru bir şeyle meşgul olmak onunla oyalanmak hem kendi elinle kazandığını yemene sebep olur hem de senin için huzur ve rahatlık olur. Değerli kardeşlerim meşru bir şeyle meşgul olmadığın zaman mutlaka çevrenden ısımından, arkadaşlarından yakınlarından, ailenden bakmakla hükümlü olduğun insanlardan birçok eza verici sözler işiteceksin. Bu da senin kalbini, kalbine sıkıntı verecektir. Çünkü Rabbim kalbe hem takvayı hem de fucuratı, nefse hem fucuratı hem de takvayı indirmiştir. O zaman sen takvayla meşgul ol ki nefsinde fucurat ön plana çıkmasın. Şem suresi ayet 8. Nevas İbni Sam radıyallahu anh'dan, Sem radıyallahu anh'dan rivayeten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den biri ve ismi yani iyilik ve kötülük soruldu. Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki iyilik güzel ahlaktır. Kötülük ve şerse, fucuratsa nefsini tırmalayan ve insanların duymasını istemediğin şeydir diyor aleyhissalatü vesselam. Bu kadar yeter baya uzadı. Allah'u azze ve celle okuduğumuz ayet ve hadislerin gereğince amel etmemizi nasip etsin. Allah kendi, sadece kendi rızası için hareket etmemizi nasip etsin. Evet başlıkları tek tek okuyacak olursak en azından bunlar aklımızda kalsın. Şaibesiz bir iman bilgiyle. 2- Kader'e rıza göstermek 3- Allah'ı zikretmek 4- Allah'a tevekkül ve ona sığınmak 5- Namazı şartlarına uygun kılmak 6- Sağlıklı ve kanaat sahibi olmak 7- Salih bir eş seçmek 8- İnsanlara merhametli davranmak 9- Daha düşük olan durumuna bakmak 10- Geniş ve bir ev ve hayırlı bir binek 11- e, Kar e, Kur'an okuyup bol bol Kur'anla meşgul olmak 12 iyi arkadaşlar edinmek 13 meşru işlerle meşgul olmak dünyada kişiyi mutlu ve huzurlu kılar Demek ki araştırmacıların dediği gibi dünyada mutlu insan yoktur varmış ama manevi bir mutluluk elde edilebilirmiş Onların dediği gibi boş zamanla sağlıkla parayla değil de maneviyatla elde edilebilirmiş Çünkü Rabbimiz kitabında öyle buyuruyor. Onlar için kalbine bir genişlik ve huzur vardır ve bunun da inşallah şartlarını, sebeplerini anlattık. Allah hepinizden ve hepimizden razı olsun.